Bakara Suresinin tefsiriyle devam ediyoruz. Allah bir olduğuna, din de Allah'ın gönderdiği, kendisiyle kulları arasında bir bağ, kulları için bir irşat, bir hayat düzeni olduğuna göre, gerçek bir peygamberin aracılığıyla Allah'ı tanıyan ve O'na iman edenlerin diğer peygamberlere ve hak dinlere de iman etmesi, kaçınılmazdır. Ancak böyle bir imanla tevhide ulaşılır. Allah birdir ve bütün insanlar bir tek eşi ve ortağı olmayan Allah'ın kullarıdır. Bütün peygamberler bir Allah'ın elçileridir. Bütün hak dinler bir Allah'tan gelmiş ve aynı esasları getirmiştir. Kültür ve medeniyet geliştikçe, insanlar bu bakımdan değiştikçe, Allah Teala yeni peygamberler ve dinler göndererek, nihai dini tamamlamış, eskiyen kısımları, önceki ümmetlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ameli hükümleri, öğretileri yenilemiştir. Hak dinin adı İslam'dır. Bütün semavi dinler ard arda gelerek İslam binasını tamamlamıştır. Son peygamber, Hazreti Muhammed'den sonra yeni bir peygamber ve din gelmeyeceği bildirilmiştir. Son kitabın ışığı altında işletilecek olan insan aklı yeni ihtiyaçları karşılamak için yeterli hale gelmiştir. Müslümanlar tarihe ve dünyaya bu iman, düşünce ve duyguyla bakıp böylece değerlendirirler. İnsanları tek Allah'ın ve tek dinin sevgi, rahmet ve kardeşlik bayrağı altında toplayabilecek başka bir iman ve düşünce de mevcut değildir. Bütün hak dinlerde ahirete şeksiz ve şüphesiz inanma esası vardır ahirete iman unsuru bulunmadan ne din olur ne de sağlıklı bir dünya düzeni kurulabilir. Dünya gelip geçicidir, ahiret ise ezeli ve ebedidir. Dünyada kesintisiz mutluluk ve ölümsüzlük arayanlar hüsrana uğramış, asıl mutluluk ve sonsuzluğu da kaybetmişlerdir. Bütün dinlerin ahiret inancı üzerinde ısrar etmesinin hikmeti, bu ziyanı ve hüsranı önlemektir. Allah Teala'dan vahiy yoluyla geldiğinde ve takva sahipleri için doğru yolun kılavuzu olduğunda şüphe bulunmayan Kur'an-ı Kerim'i, kendilerine rehber edinen müttakilerin, ayet ve hadislerde açıklanan iman, ibadet ve ahlak yolunu benimseyenlerin, yaşayanların, Doğru yolda olmaları mantık gereği ve tabiidir. Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır cümlesi, bu tabii ve mantıki sonucu açıklamakta ve teyit etmektedir. Her yolun ulaştığı bir son, bir menzil, bir hedef vardır. Burası yolu takip edenlerin ulaşmak istedikleri yerdir. Yolu seçenler buraya ulaşmak için seçmişlerdir. Dünyada her bir yolun oradan gideni nereye götüreceği bellidir. Bilenlerden sorulur, öğrenilir ve yol takip edilerek istenilen yere ulaşılır. Fert ve topluluklar olarak davranışlarımızın, yapıp ettiklerimizin ne sonuç vereceği, bizi nereye götüreceği hem geçici hem de ebedi alemde, bize neleri kazandırıp neleri de kaybettireceği konusunu bilmek için yalnızca insani bilgi kaynakları yeterli değildir. Bu sebepedir ki girilen yollar çok kere çıkmaz olmuş, iyi sanılıp umulan sonuçlar elde edilememiş, elde edilenlerin iyi olmadığı anlaşılmış, fertler ve gruplar mutsuz olmuş, sıkıntılar, krizler, olumsuzluklar birbirini kovalamıştır. İnsanın Allah, kainat ve diğer insanlarla ilişkisinde tutacağı doğru yol, dinin rehberliğinin dışlandığı durumların çoğunda bulunamamıştır, bulunamayacaktır. Yalnız takva sahiplerinin bu yolda olduklarını bildiren ayet, işte bu gerçeği dile getirmektedir. Yol doğru seçilmişse ve insanlar o yolda usulünce yürüyorlarsa, hedefe ulaşılacaktır. Bu hususta şüpheye yer yoktur. Dünya hayatı bir yolculuk olarak düşünülürse, yolcunun amacı mutluluktur. Korktuklarından kurtulup umduklarına nail olmaktır. İşte kurtuluş budur, zafer ve felah buna denir. İslam her gün beş kere ezanda haydin felaha diyerek insanları kurtuluşa, iki cihan saadetine çağırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinenlerin buna erişecekleri müjdesini ise birçok benzeri gibi konumuz olan ayette en güçlü üslupla açıklamaktadır. Kurtuluşa erenler ancak onlardır. Bakara suresinin bu ilk beş ayetinin hüküm ve mana bakımından büyük önemi yanında hadislerde... Manevi özellik ve şifa hususiyetlerinin bulunduğu da bildirilmiştir. Kıymetli dinleyenler, Bakara suresinin ilk beş ayetinin tefsirini izah etmeye çalıştık. Şimdi altıncı ve yedinci ayetlerin meali ve tefsiriyle devam ediyoruz. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da, onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Küfür, küfr kelimesinin lügat manası örtmedir. Kafir de örten demektir. Ektiği tohumun üzerini toprakla örttüğünden dolayı çiftçi içinde kafir kelimesi kullanılmıştır. Din dilinde küfür, hak dinin getirdiği gerçekleri kabul etmemek, onların üstünü örtmek, yok saymaktır. Dilimizdeki inkar etmek tabiri bu manaya diğer kelimelerden daha uygun düşmektedir. Ayrıca Türkçe'de küfür kelimesi terim anlamı yanında sövme, hakaret etme manasına da geldiği için gerek burada, gerekse meal ve tefsirin diğer yerlerinde çoğunlukla küfür yerine inkar, kafir yerine de inkarcı veya inkar eden kelimeleri tercih edildi. Fatiha suresinde doğru yolda olanlar, doğru yoldan sapanlar ve Allah'ın gazabına uğrayanlardan söz edilmişti. Ve Allah'ın gazabına uğrayanlardan söz edilmişti. Bakara suresinin ilk ayetlerinde doğru yolda olanların, müttaki müminlerin en önemli özellikleri dile getirildi. Bu ayetlerden itibaren de doğru yoldan sapanların, Allah'ın gazabına uğrayanların, ahlak ve tutumlarıyla akıbetleri anlatılıyor. Ayetin niteliklerini verdiği, inkar edenler, hak din karşısındaki olumsuz düşüncelerini ve tutumlarını gizlemeyen, tercihlerini açıkça inançsızlık ve red yönünde kullanan, zaman geçtikçe inkarcılıkla şartlanan, başka düşüncelere ve inançlara, bu arada, hak dine, kulaklarını, göz ve gönüllerini kapıyan kimselerdir. Kulakları, dikkat ve idrakleri ilahi irşada kapalı olan inkârcılara nasihat ve uyarının fayda vermeyeceği, uyarıların ancak gerçeği arayan ve Allah kelamını dinleyenler üzerinde etkili olacağı açıktır. Hz. Peygamber inkârcılarla çok meşgul olmuş, onların iman ehline katılmalarını istemiş, gayretlerinin fayda vermediğini gördükçe de üzülmüştür. Bu sebeple Allah Teala zaman zaman peygamberine iman, küfür gerçeğini anlatarak onu teselli ve teskin edip adeta şöyle demiştir. Habibim bütün gayretlerine rağmen onların inkardan vazgeçip imana gelmemelerinin kusuru sende ve tebliğ ettiğin dinde değildir. Kusur kendi irade ve tercihleriyle inkarlarında ısrar eden, kulaklarını hak söze kapalı tutanlardadır. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, böyle kafirler iman etmeyeceklerdir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda, Bakara suresinin 7. ayetinin tefsiriyle devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren